9. Caminin içinde dilencilik yapana, israfçıya, oyunculara sadaka vermek, raks yapmak, Kur'an'ın hatmi yahut şöhret veya rüya için yemek hazırlamak. 10. Kadınların yabancının evinde erkekle halvet etmeleri, yabancı erkeği kutlamaları, taziye etmeleri, hastalıklarında ve kabirlerini ziyaretleri, ve yabancı erkeklerin evin dışından işitebilecekleri kadar sesli kıraat, tevhid ve mevlütleri bid'attir. Özellikle evli, genç, süslü ve kokulu olsalar daha şiddetli bid'attir. İmam Şerani tenbihatında diyor ki, Kadınların büyük ibadet olarak itikat ettikleri mevlüt toplantıları bid'attir. Bilhassa buluğa yakın erkek çocukların onların yanında bulunması, ve başka fitne fesadın olması, namelerinin işitilmesi haramdır. Buraya kadar İmam Birgivi'nin sözüdür. Halvet, nameli sesin işitilmesi, süslü elbise giyme ve yollarda sık sık erkekle karşılaşma olmaması ve uzun mesafe gitmemek şartıyla kadınların dinlerini öğrenmeleri, kıraat ve mevlütleri bid'at değildir. Fakat Şeyh Süleyman Zühdi demiştir ki, her halükarda farz ilimleri öğrenmek dışında kadınların evlerinden çıkmaları bid'attir. Çünkü bunlar asrı saadette olmamıştır. Aslında kadınların hatme yapmaları bid'at değil, hatme için toplantıları bid'attir. Eğer kadınlar kendilerine mahsus ilimleri öğrenmek için toplanırlarsa, bid'at sayılmaz. Şeyh Süleyman Zühti diyor ki, Biz Mekki-i Mükerreme'de, Kadınların kendi evlerinde hatme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kadınların erkekle halvetleri, nameleri, cehri zikir ve mevlütleri bid'attir demenin manası, seslerinin erkeklere işitilmesi yahut da erkeklere örtüsüz görünmeleridir. Bu hususta tarikati Muhammediye'nin şartlarına bakılsın. Kadınların cemaatlerinin meşruiyeti hakkında cemaat adlı eserimizin, İmametliğin şartları ve mezheplere riayet başlığı altına bakın. Metin. Ümmet medreselerin bina edilmesi, ilmi te'lifler, ribatları inşa etmek, minareleri yükseltmek gibi hususların dinin mühimmatından olduğunda ittifak etmiştir. Haşiye 24. Bu gibi bazı bid'atler vacip de olabilir. Çünkü asıl itibarla bid'at iki kısımdır. Birincisi bid'at-ı edir. Bid'at-ı üç kısımda müteala edilebilir. a. Müslümanı küfre götürecek bid'atlerdir. Mesela Allah Teala'nın zat ve sıfatında küfre sirayet eder. Mücessime mezhebinde olanların Allah Teala'yı cisim olarak tavsif etmeleri gibi. Böylece mutezile mezhebinde olanların, Allah-u Teala cüz'iyatı bilmiyor demeleri, yahut felsefecilerin cismani haşri inkar etmeleri, maddenin kadimliğine hükmetmeleri çirkin bidatlardır. Aynı zamanda nebileri masum bilmemek ve onlara küfür ve şirki isnat etmek de bu çirkin bid'atlerdendir. Bu hususta mücadele etmek, yani o fikirlere girmek korkunç tehlikedir. B- Farz ve vacipleri terk ettirecek bidatlerdir. Namazda tadili erkanı terk etmek, fitneye sirayet edebilecek sözler söylemek, mutasavvıfların şatahatları çirkin ve büyük günahlardandır. Böylece tasavvuf ehlini inkar etmek de bu kısma girer. Bu bidatten sakınmak için ölçü Mevlana'nın sözüdür. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol.